Onlardan bazıları, peygamberi incitmek için, o herkese kulak veren safın biridir, derler. De ki, evet, öyledir. Ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a inanır, mü'minlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir o. İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır. Sizin yanınıza gelir, gönlünüzü hoş etmek için, Allah'a yeminler ederler. Halbuki eğer bunlar mümin iseler her şeyden önce Allah'ın ve Resulü'nün rızasını düşünmeleri gerekirdi. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki kim Allah'a ve elçisine karşı çıkıp düşmanlık ederse ona muhakkak cehennem ateşi var hem de devamlı olarak orada kalacaktır. İşte en büyük zillet, en feci rezalet. Münafıklar kalplerinde gizledikleri küfrü, yüzlerine vuracak bir surenin tepelerine inmesinden çekinirler. Eğer kendilerine ettikleri alay hakkında soracak olursan, yaptıklarını gizler ve ciddi bir şey konuşmuyorduk, sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. Sen onlara kanmayıp, suçlarını itiraf etmişlercesine de ki, demek siz Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resûlü ile eğleniyordunuz ha? Ey münafıklar! Hiç boşuna özür dilemeyin. Gerçek şu ki, siz iman ettiğinizi açıkladıktan sonra, içinizdeki inkârı açığa vurdunuz. Sizden bir kısmınızı affetsek de, bir kısmını suçlarında ısrar etmelerinden dolayı cezalandıracağız. Münafık erkeklerle münafık kadınlar, size değil, birbirlerine benzerler. Kötülüğü teşvik edip, iyiliği men ederler. Ve cimriliklerinden dolayı, Ellerini sımsıkı tutarlar onlar Allah'ı unutup terk ettiler Allah da onları terk etti Şüphesiz ki münafıklar hep itaat dışına çıkan fasık kimselerdir Allah gerek münafık erkeklere gerek münafık kadınlara gerekse bütün kâfirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaad etmiştir O onlara yeter Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz, tıpkı sizden önce helak olan ümmetlerin durumuna benzer. Üstelik onlar, kuvvetçe sizden daha güçlü olup, malları daha fazla, evlatları daha çoktu. Onlar, bu dünyadaki nasipleri kadar zevk almak istediler. İşte sizden öncekiler, nasıl öyle nasiplerince yaşamak istedilerse, siz de yine kısmetiniz cezev kalmak istediniz. Siz de o batağa dalanlar gibi daldınız. Onların yaptıkları işler hem dünyada hem de ahirette boşa gitti. İşte onlar Hüsrana uğrayanların ta kendileri oldular. Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber onlara ulaşmadı mı? Nuh kavminden, Ad, Semud ve İbrahim kavminden Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara peygamberleri açık deliller getirdi ama inanmadılar. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mü'min erkeklerle mü'min kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar, İyilikleri teşvik edip, kötülükleri men ederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekatı verir, Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler. İşte onları, Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah, azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, mü'min erkeklere de, mü'min kadınlara da, ebedi kalmak üzere girecekleri, içinden ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem adın cennetlerinde hoş hoş konaklar hepsinden alası ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.